Dünya Okumak programından herkese iyi akşamlar. Ben Aytaç Timur. İyi akşamlar. Ben Akif Pamuk. Akif'ciğim ne zamanda birlikte program yapamıyorduk? Bugün keyfini çıkartalım. Seni burada görmek ne güzel. Seni görmek de güzel. Aa, evet. Bugün Açık Radyo'nun kuruluşunun 23. doğum günü. 23 yıldır Açık Radyo. İstanbullulara, internet üzerinden bütün Türkiyelilere ve dünyanın neresinde olursanız olun. Herkese daha iyi bir dünyayı var etmek için gönüllü programcıları, yüzlerce destekçisi, binlerce dinleyicisiyle var ve varlığını sürdürüyor. Bunun kendisi bile benim için büyük bir mutluluk ve şenlik. Burada ufacıkta olsa bir emek koyabildiğim için, radyoyu destekleyebildiğim için kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Bir parçası olmak ister dinleyici olarak ister programcı olarak Açık Radyo'da muhteşem bir şey. Umuyorum ki daha kaç 23 sene daha Açık Radyo programcıları ile destekçileri ile varlığını sürdürür. Kaldı ki son 15 yıldır Açık Radyo ayrıca dünyada da çok az örneği görünen bir destekçi. ...programıyla varlığını sürdürüyor. Bu dayanışma... ...bile göz kamaştırıcı... ...gurur verici... E, ...hem destekleyenler için... ...hem radyoda bunun varlığını... ...sürdürenler için. O yüzden ben bugün... ...ekstadan çok mutluyum. O yüzden bugün canlı yapıyoruz programı. E, Banttan kayıt değil. Buradayız. Hava hafif yağmurlu. <gülüyor> <gülüyor> Kanıtlarıyla yani söylüyorum. Duygularımı bahsedeyim. ben de söylemeyeyim. Yoksa konuya sıra gelemeyecek... Duygularımızı söylemekten benim Akif bence. Topluluk olmak böyle bir şey diyeyim bende. de. Bu topluluğun parçası olmak e, hakikaten önemli bir şey. E, bir tarafıyla kendimizi var ediyoruz. Aynı zamanda e, destekçilerle birlikte açık radyo var oluyor. Birlikte her şey. Peki sen fazla duygularını anlatmak etmek istemiyorsun o taraf bu taraf diyerek. <gülüyor> e, aramızda bir konuğumuz var Bahar Havzalı Şener. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Bahar Hanım çocuklar için yazıyor. E, bizim programımızı takip edenler biliyorlar. Genellikle yetişkin kitabın yazarları onlara ilham veren kişileri çağırıyoruz ama arada bir çocuk yazarları da çağırıyoruz. Çünkü çocuklar okumaya başlayacak ki Büyüdükleri zamanda yetişkin kitaplarını okumayı sürdürsünler. O nedenle çocuk kitabı yazmak çok önemli. Bana kalırsa yetişkin kitabı yazmaya göre daha zor. Aynen. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Bari? Kesinlikle böyle düşünüyorum. Dediğiniz gibi çocukları öncelikli olarak okumaya alıştırmak küçük yaşlarda çok kıymetli. Ben bunu hem öğrencilerimde hem de kendi çocuklarımda deneyimlemiş biriyim. Ve e, Küçük Hayvanlar da böyle çıktı. Kitabın adı da çok sevimli. E, küçük şimdi, Hayvanlar. Evet evet küçük hayvanlar. Ç çizimleri de çok tatlı. Peki siz nasıl başladınız bu maceraya? Neden çocuklar için yazıyorsunuz? Neden çocuklar için yazıyorum? Bir kere e, Bahar Havzalı Şener'in aslında hayatı çocuk. Mesleğe anaokulu öğretmeniyim. 18 yılımı verdim ve 18 yıldır anaokulu öğretmeni olduğunuz zaman çok kıymetli hikayeleriniz oluşuyor. Çocuklara iyi gelen hikayeler. O zaman e, sınıfımda işe yarayan hikayeler varsa evimde işe yarayan çocuklarımda üçüzlerimde işe yarayan hikayeler varsa çünkü ben bir üçüz annesiyim. Neden daha çok çocukta da işe yaramasın dedim. Ve inandığım hikayeleri, işe yarayan hikayeleri daha çok çocukla buluşturmak için kitabım ilk e, Kitabım Küçük Hayvanları Çıkarttık ama öğretmen olunca Sadece bir kitap çıkartıp e, Duramıyorsunuz çünkü çocukların Öğrenme e, taraflarını Biliyorsunuz kimi zekası işte Müzik zekası kimisinin e, dokunsal Kimisinin görsel hepsine birden ulaşmak Adına e, Kitabın da yanı sıra hikayenin de yanı sıra Görselliği çok önemliydi bu yüzden e, Sevgili Burcu Baranerle ilk kitabı çalıştık Sulu baya çalışmalarıyla Çok şirin çizimlerle Aynı zamanda şarkısı olmalıydı dedim ve Küçük Hayvanlar şarkısını yazıp besteledim. Sevgili Arda Gülyan aranjmanlığını yaptı. Ve bu sayede atölye çalışmalarıyla, şarkısıyla, hikayesiyle, resimleriyle çok fazla çocuğa ulaşmak benim hedefim. Bir tarafıyla Küçük Hayvanlar'da bir alt mesaj da var sanki değil mi? Hayvan hakları gibi bir şey hissettim ben. Evet, ben de meslek hayatımda. Hep şunu deneyimledim sevgili Akif. Çocuklara bir şey yapma etme demek çok fazla işe yaramıyor. Onların sebeplerini çocuklara anlattığınız zaman daha rahat içselleştirebiliyorlar bilgiyi. Küçük yaştaki çocuklarda özellikle okul öncesinde küçük hayvanların savunmasız tarafları çok cazip olabiliyor. Ee, neden bu kitabı yazdım? Küçük hayvanlara zarar vermemeleriyle ilgili bilgiler edinsinler içselleştirebilsinler küçük hayvan koruyucuları olsunlar istedim ve kitabı okuyan çocuklarda bu hissin e, yaratılması çok hoşuma gidiyor. Evet hepsi birer küçük hayvan koruyucusu oluyor. Dolayısıyla doğaya ve geleceğe de bir katkımız olmuş oluyor. Bütün canlı haklarına da değinmiş oluyoruz bu kitapla. Çok da e, didaktik bir form değil aslında. Hayır. Çocuk kitaplarında zaten didaktik olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada bir... E, yani o e, özellikle parça meselesi... E, ...tam da ritim e, hı hı. meselesiyle doğrudan ilişkili. Sanki... Farklı pedagojik yaklaşımlar var burada ama evet. erken çocuklukta bir tarafıyla öykü, bir tarafıyla hayal, fantazze, bir tarafıyla ritim e, evet. bunun bir parçası. E, bir taraftan da Aytaç e, e, benim bir tarafıyla lafımı <gülüyor> sayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok yönlü bir çalışma. <gülüyor> e, burada küçük hayvanları e, sempatik e, gözüktürmeye mi çalıştın nasıl bir ruh halidir o aslında küçük hayvanların savunmasız taraflarını çocuklar tarafından e, korunma tarafıyla beslemek istedim ve e, her canlının yaşam hakkı olduğu gibi küçük hayvanların da tabii ki yaşam hakları var ve çocuklar onlara kitapta da söylediğim gibi dev gibi görünüyorlar ...insanlar, çocuklar... ...bu dev gibi görünmelerinin altında... ...onları koruyabilecek bir yapıya sahip olsunlar istedim. O yüzden küçük hayvanlar çıktı. Ee, ve dediğim gibi... ...bu kitabı okuduktan sonra... ...ister aileler çocuklarına okusunlar... ...ister ben okuyayım okullarda... ...ya da çocuklarla buluştuğumuz noktalarda... ...işe yaradığını görmek çok güzel bir deneyim. Aynı kitabı... Young Adult için düşündüğünde... ...nasıl tasarlardın? Yani ortaokul seviyesinde mesela... Ortaokul seviyesi mi? Ee, evet bu kitap aslında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfta okumaya yeni başlayan çocuklar için çok işe yarıyor ee, Ortaokul seviyesine çıktığımız zaman yine aslında görselliği, hikayesi, aktiviteleriyle önemli Bu hayvan koruyucusu olma fikrini küçük yaşta edindikleri zaman zaten ortaokul ve lise çağlarında da e, bunun devam edebileceğini hayal ediyorum ve umuyorum çünkü burada bir kadim bir tartışma var. Yani o erken çocukluk dönemindeki çocuk kitaplarının özellikle çizgisinin, öyküsünün farklılığı ve işte yetişkinde young adult denilen orta okul seviyesi, lise seviyesini birazcık daha farklılaştığı üzerine. De <gülüyor> burada çocuk edebiyatı özellikle erken çocuk edebiyatı üzerine Türkiye'deki diğer örnekler hakkında neler söylemek istersin? Tabii takip ediyorsundur. Kim ne yapıyor? Evet. Ee, öğretmen olunca zaten sınıfta çocuklarınızdan e, çok fazla kitapla tanışmış oluyorum. Yani öğrencilerimin getirdiği kitaplar. E, gerçi biz e, hep şunu tartışırız. Ben e, özellikle bir köşe yazımda bunu söylemiştim. E, okullarda bazı günler vardır. Hani oyuncak günü, mavi giyinme günü, şapka günü gibi. Bir de kitap günü vardır. Ama ben e, bu kitap gününün bir güne sınırlı kalmasını istemeyen bir öğretmenim. Bu yüzden de bu uygulamayı yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Çünkü e, kitaplar en iyi arkadaşınızdır deyip de sadece bir gün yanınızda getirebilirsiniz sınırlandırmasını acımasızca buluyorum. Kitap çocuğun yanında her zaman, her istediği zaman olabilmeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, sınıf ortamında çok fazla kitapla karşılaştım. Bazıları evet gerçekten çok iyiydi hikayesiyle, çizimiyle, içeriğiyle. Evet. Fakat bazılarını elemek durumunda kalabiliyoruz. Bazen çizgisinden dolayı, bazen hikayesinden dolayı. Ama işe yarayan hikayelerse ne kadar çok çocukla buluşursa o kadar mutlu oluyoruz tabii. Yani o üretim süreci e, çocuk için e, bir empati yapma süreci değil mi? Yani çocukla bir empati yapıp mı yazı yazıyorsunuz? Benim kitaplarım... E... ...daha önce de söylediğim gibi aslında işe yarayan hikayeler... ...yani çocuklara e, hem evdeki çocuklarıma, mucize üçüzlerime... ...hem de sınıftaki çocuklarıma başlarından geçen bir olayı sorduğum zaman... ...kitlenebiliyorlar, anlatmak, paylaşmak istemiyorlar... ...ama bir başka çocuğun başından geçmiş olayları dinledikleri zaman... ...daha rahat e, kendilerini ifade edebildiklerini deneyimledim... ...o yüzden aslında bu hikayeler çıktı... E, ...dolayısıyla hem ailelere hem öğretmenlere yol haritası çizen kitaplar... ...çocukları rahatlatacak ve empati kurmalarına sebep olacak kitaplar ve hikayeler yazıyorum. Ben şeyi merak ettim, kostüm gününde öğretmenler de kostüm giyiyor mu? <gülüyor> bazı günler evet. Yani bazı kostüm gününde mi giyiyor? Eğer o gün özel bir günse buna önce öğretmenin uyması gerekir tabii ki. Siz ne giydiniz mesela kostüm? Kostüm günümüz bizim e, çok çeşitli kostümler giydiğimi hatırlıyorum meslek hayatımda. Süpermen falan gibi şeyler yani öyle mi? Gibi daha çok hayvanlar da olabiliyor kelebekler arılar gibi. <gülüyor> Ama önemli olan e, ne yapıyorsanız yapın, bunu içselleştirerek ve doğru bulduğunuz için yapmaktır. E, mutlaka ki altında da çocuk için yararı olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde okullardaki bu özel günlerde aslında çıkış noktasında masum, yani sorumluluğunu alsın çocuk o gün o eşyayı da getirebilsin yok, benim gibi. Lazım yok. Evet. Ben ama genelde yani. bunu aileler üstlendiği için çok da soru, çocuk sorumluluğunda kalmıyor. E, hatta getirmediği zaman annem unutmuş gibi cevaplar alabiliyoruz çocuklardan e, aslında çıkış noktası masum ama kitap günleri için bu geçerli olmamalı doğru şimdi siz aynı zamanda kitap içinde bir şarkı bestelemişsiniz sözlerini yazmışsınız evet. Akif de araştırmacı radyocu olarak <gülüyor> onu buldu isterseniz Küçük bizi Hayvanlar dinleyenlerle şarkısı. sizin şarkınızı paylaşalım çok sevinirim Tabii ki sevgili Erdo Gülya'nın aranjmanlığını ve e, vokalini yaptığı Küçük Hayvanlar şarkısı dinleyelim Küçük mü dersin? Göremez misin? Dikkatli bakarsan inan seversin. Küçük mü dersin? Göremez misin? Eline alırsan inan seversin. Şimdi hep birlikte. Kelemekte desen var, örümcekte ağlar var. Solucanın kıhranın kırkaya. Salyan gözün izi var Sineklerin kanadı Tavşanların tüleri Tırtırların düşleri Kelemekte de desen sen var Örümcekte ağlar var Solucanın kıvrını Kırkayağın ayağı Evimizdir dünyamız Sesimizdir sevgimiz Dostlarımızdır çocuklar Bütün küçük hayvanlar Artık biliyorsun, onları görüyorsun. Sevgiyle yaklaşıp hepsini koruyorsun. Artık biliyorsun, onları görüyorsun. Dikkatli davranıp hepsini koruyorsun. Şimdi hep birlikte. Bir neymekte sen var, örümcekte ağlar var. Solucanı kırın, kır kayağı. Salyandosun izi var Sineklerin kanadı Tavşanların tüleri Tırtılların düşleri Kelemek tadı sen var Örümcekte ağlar var Solucanın kıvrını Kırkayağın ayağı Evimizdir dünyamız Sesimizdir sevgimiz Dostlarımızdır çocuklar Bütün küçük hayvanlar Güneviktede sen var örümcekte ağlar var solucu hanım gührüm kırk ayağım ayarı sal yandusun bizi bak sineklerin kanadı tavşanların tülü tıtlı beden vişli yineviktede sen var örümcekte ağlar var solucu hanım Çocuklar Bütün küçük hayvanlar Küçük hayvanlar kitabından sonra Küçük hayvanlar şarkısını da dinledik Bahar Havsalı Şener Ağzınıza, kademinize, kulağınıza sağlık Teşekkür ederim Kitapla ilgili siz bir de galiba çocuklarla Atölye yapıyorsunuz değil mi? Ondan evet. da söz etmek ister misiniz? E sizi nasıl bulabilirler? Nasıl katılabilirler? Nerelerdesiniz? Evet ee, en yeni e, planlamalarda e, Aralık ayında Happy etiler ve işte olacağım. E, çok kıymetli bir yerdir çocuklar için, çocuklu aileler için. Happy programı hem o sayfadan hem de benim Bahar Havzalı Şener Instagram sayfamdan takip edebilirler. Ne yapıyorsunuz orada biraz anlatır mısınız? Küçük Hayvanlar kitabının atölyesinde... E, Çocukları kitapla tanıştırıyorum önce kendimle ve kitapla, yazarıyla, çizeriyle Sonrasında e, kitabı okuyorum çocuklara. Birlikte okuyoruz çünkü kitap zaten e, kendini çocuklarla birlikte okutuyor. Onlara sorular soruyorum, açık uçlu sorular. Daha sonra hayvanlarla ve kitapla ilgili e, farkındalıklarımız arttıkça... E, düşün, bul, çiz etkinliği yaptırıyorum onlara. Yine e, onların düşünmesini ve bulmasına yönelik. Arkasından şarkısı geliyor ve küçük hayvan koruyucusu kartlarıyla e, hayvanları korumaya başlıyorlar aslında tam olarak. Küçük hayvan koruyucusu kartı. Evet. Bu evet. nedir? Küçük hayvan <gülüyor> koruyucusu kartlarında kendi isimleri yazıyor. <gülüyor> ve e, artık onları e, o kartları hiç yanlarından ayırmadan... Getkili ...yaşamaya başlıyorlar. Mı? Yani öğrencilerimde <gülüyor> böyle deneyimlemiştim çocuklarımda da... ...sırf bunun Çocuk için ailesini imzisiyle. cüzdan aldıranlar olmuştu. Ee, ve gerçekten çok işe yarıyor. Şarkısı zaten e, sözleriyle birlikte kitabı anlatıyor ve bütünlük sağlıyor. E, aynı zamanda da yine çocuklarla buluştuğumuz zaman... ...kitaplarını onlara adına imzalayıp evlerine yolluyorum. Ve çok küçük yaştaki çocuklarda bile... Kendi adına imzalanmış kitaplar çok kıymetli oluyor. Ailelerin dönüşlerinden Gerçekten. bunları anlıyorum. Ee, şimdi seni stalklarken çocuklarla dans eden bir e, Bahar Havzalı Şener gördüm. Bir evet. taraftan da e, masallarla dans evet. e, gibi bir e, şey de vardı. Çok araştırmacı atıyorsun. E, tabii geçen hafta da e, yine e, Ayhan Kayı'nın gençliğine götürdüm biliyorsun. Evet. Son dönemde performansı yetişti. <gülüyor> Aslında kitaplar kadar çok önemli çocukların hayatında masallar ve ben evet masallarla dans eğitmeniyim. Ee, kendi yazdığım masalların dışında klasik masalları da masallarla dans formatına dönüştürüp çocuklarla buluşturuyorum. Ee, hatta özel eğitimde çocuklarımızla da masallarla dans çalışması yapıyorum ve gerçekten çok keyifli dönüşler alıyorum. Masalları, hikayeleri danslarla birleştirip çocuklarla buluşturduğum zaman galiba ben de evet en az onlar kadar çok eğleniyorum. Ee, ...ve bu masallar hiç bitmesini istiyorum birazcık daha bu pedagojik kısmına geçebilir miyiz? Tabii. Ona geçmeden istersen şey de soralım. Galiba Eskişehir'e de gidiyorsunuz. diye mi? Yani Eskişehir'e evet, çok tatlı bir şehir. Evet, o bugünün haberi. <gülüyor> değil mi? Az önce bana söyledik çünkü oradan biliyorum. Müsaade eder misin? Tabii, lütfen. Belki Eskişehir'den de biz dinleyen olabilir çünkü olabilir. onlar da gelsinler, seni tanışsınlar. Ne güzel olur. Onun duyurusunu evet, buradan ilk defa yapmış oluyorum. Eskişehir Masal Şatosu'nda Aralık ayında Aralık'ın sonlarına doğru bir çalışmamız olacak. Eskişehirli çocuklarla, masallarla dansla buluştuk. ...ve tam da yeri diye düşünüyorum... ...masal şatosu... Evet. ...çok keyifli bir çalışma olacağını düşünüyorum... ...onunla ilgili çalışmalar var... E, ...masalları e, çok fazla çocukla buluşturmak istiyorum... ...kitaplarımı da yine aynı şekilde... ...ha kitaplarım diyorum... ...hayır şu an bir tane kitabım var... ...ama çok fazla işe yarayan hikaye var... ...o yüzden e, umarım bir taneyle kalmayacak... ...biz de geçemeyiz Kişişe'ye dedik Akif'le... Ama... evet key, keyifli bir kent... ...tekrar yani... gelirsiniz umarım... ...benim çalışmamadı Aradık tabii biraz soğuk. Da, <gülüyor> öz, öz, özellikle <gülüyor> eski Burada pedagoji tarafı deyince hı hı. burada hangi becerileri kazandır kazandırıyor bu masal masallarla dans? Masallarla dansta da benim çocuklarla olan çalışmamda aslında. Teknoloji çağındayız biliyorsunuz ve teknoloji e, kurbanı çocuklar diyeceğim artık. Çünkü teknolojinin doğru kullanılmadığı da e, çok fazla gözlemlediğimiz bir alan. Bu uğurda parmakları, boynu, sırtı tutulan çocuklarımızı masal yoluyla aslında e, duyu organlarına da ...ve bedensel farkındalıklarına da... ...değinerek e, masallar anlatıyorum. Yani masalı koklayabiliyorlar... E, ...masala dokunabiliyorlar... ...masalda dans edebiliyorlar... ...ve hayal kuruyorlar... ...kahramanların ellerinden tutuyorlar... E, ...bir şekilde o masalın içine giriyorlar... ...ve çıktıkları zamanda... E, ...hayat bir süreliğine... ...gerçekten güzelleşmiş oluyor... ...benim de aynı şekilde... ...hayatım güzelleşmiş oluyor... ...çocukları mutlu gördüğüm için... ...ve... Her e, çocuğa ulaşmak adına e, özel eğitimli çocuklarımıza da bu masal çalışmasını yaptırıyorum. Arada bir zorluk farkı var mı? Hiçbir farkı yok. E, hatta e, çok daha keyifli de diyebilirim. Çünkü e, masallara bütün çocukların ihtiyacı var. Ama özel eğitimli çocuklarımızın ihtiyaçları e, ve onların masala girmeleri benim için çok kıymetli. Çünkü şunu deneyimledim hani ayağa bile kalkamaz denilen çocukların kalkmaz dedikleri çocukların masal sonunda benimle dans ettiğini görmek benim için çok büyük bir mutluluktu. Normal çocuklarla zaten her şey çok keyifli onlarla ona ulaşabiliyoruz o noktalara ama özel eğitimde çocuklarla ulaştığım zaman e, herhalde bir öğretmen olarak bir insan olarak iki kat daha mutlu oluyorum. Bir ön kabul vardır ya yani öğrenme güçlüğü çeken çocukları öğretip, öğretmenlik yapmak çok daha zordur. Çünkü... Ve çok daha kıymetlidir aslında dönüşleri. Yani Normal o... çocuklarla eğitim yaptığınız zaman her şey çok normaldir. Her çocuk öğrenir. Sadece öğrenme hızları farklıdır. Fakat zor çocuklarla eğitimlerdeki aldığımız dönüşler çok çok daha kıymetli oluyor. Onlar kaktüs çocuklar diye adlandırılabiliyor. Ve kaktüsün çiçeği biliyorsunuz çok kıymetlidir. Evet. Bir tarafıyla hakikaten... E, kaktüs e, <gülüyor> İlk defa duyuyorum Notatayım Peki bundan sonraki kitabınız Hakkında da biraz bize fısıldar mısınız Tabii e, Güzel bir kıymetli bir Fısıldama olsun bu Bir sonraki kitabım doğayla ilgili olacak e, Sevgili Aytaç Ve e, birazcık yine Atölyesiyle şarkısıyla hareketli bir kitap. Ya yine betiliyor. şarkı besleyeceksiniz. Evet yine var yine. <gülüyor> Gerçekten ve... çok şaşırdım ben. Çok başarılı yani. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> ee, buradan Ar sevgili Arda Gülyan'a da bir mesaj yollamış oluyor. Acaba? Seslendiren de Hı -hı. kendisi. Ee, Arda Gülyan ikinci şarkı hazır. Umarım e, bu konudaki yine desteğini mutlulukla bizden esirgemezsin diye düşünüyorum. E, ve yine e, doğayla ilgili bir kitap olduğu için de birazcık ellerimizi Çamurlayacağız bu kitapta. Evet, çok güzel, çok güzel. Onun da ayak sesleri yakında yani. Evet, kapıda. Çok güzel. Peki. Şimdi... Yeni yılın müjdesi olsun. <gülüyor> Onun da tabii atölyeleri falan düşünüyorsunuz. Hepsi hazır. Evet. Şimdi biz buraya gelmeden önce bir toplantıdaydık ve orada e, acaba çocuklar bu tabletlerden, telefonlardan kitaba ne kadar getirebilirsek bu kadar e, iyi bir şey mi bu? Biraz onu tartıştık. Evet. Yoksa artık bu yeni dünyada bu kitaplar da biraz tablete mi benzesin? Açtığınız zaman içinde ışıklar çıkan, kokular, sesler yayılan bir şeye mi dönüşsün? Hmm. Çünkü bunların da tasarımıyla ilgili kafa yoranları var. Siz ne düşünüyorsunuz? Acaba böyle hakikaten bir yarışma var mı? Bir öğretmen olarak gözlemliyor musunuz? Yani bir çocuğu, diyelim ki 6 yaşında bir çocuğu tabletten kitaba getirmek bir iş mi? Bir kuvvet, bir güç gerektiriyor mu? Ya da böyle olmalı mı? Biz evet e, eğitim her yeni yıl yeni eğitimler aldığımız zaman e, üç boyutlu kitaplar üç boyutlu çalışmalar e, işte ellerinin altında kuleler oluşturan ışın kümeleri gibi çok fazla eğitim materyali var aslında fakat ben kitabın kokusunu seviyorum sevgili Aydaç ve çocukların da e, dokunsal olarak kitabın sayfalarına dokunmasını e, kokusunu almasını çok kıymetli buluyorum. Ee, tabii ki gelişim mutlaka olacak, kitaplar konusunda da olacak, işte atölyeler konusunda da olacak. Ama e, bunu yaparken e, dediğiniz gibi her çocuğun belki tableti var ama onu nasıl yönetmesi gerektiğini bilmesi çok önemli. Bir kitabım da odur çünkü tablet yöneticisi. Umarım o da bir gün e, çocuklar ve aileler için işe yarayan bir hikayeler listesine girer. Ama e, kitabın dokunsalını ve görselini ve kokusunu hissedless şey isterim biliyorsunuz. Evet, mi? Mi? evet. Barın Hanım çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten keyifli bir program yaptık sizinle. Ee, size söz yeni kitabınız çıksın sizi tekrar davet edeceğiz değil mi Akif'ciğim? Evet. Umuyorum ee, ben de çok keyif e, aldım. E, çamur falan dedin Hı -hı. ama Buraya bulaştır evet, Buraya bulaştırmadan <gülüyor> açık radyonun 23. <gülüyor> yaşında Buradan bütün Açık Radyo'nun arkadaşlarına selamlarımızı gönderiyoruz. Dünyayı Okumak'tan ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Bahra geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben çok ederiz. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir ilhamla bu kez. Bir yazar değil, önümüzdeki hafta bir ilhamımız var. Görüşmek üzere. Bütün Açık Radyo'nun arkadaşlarına iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <Gülüyor> Dünyayı Okumak